Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında bugün size Kopenhag'dan sesleniyorum. Kopenhag İklim Zirvesi olaylı oturumları, polis şiddetiyle karşılaşan eylemleri, istifaları ve sonuna kadar yaşanan belirsizlikleriyle son gününe geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyeleri, Çin, Hindistan gibi en büyük sera gazı salımlarına yol açan ülkeler karbondioksit salımlarında beklenen %40 indirime gidecekleri yolunda herhangi bir açıklama yapmadılar. Buna karşın buzulların erimesiyle sular altında kalacak Tuvalu, Mikronezya gibi bazı ada ülkeleri ve kuraklıkla şimdiden baş etmeye çalışan Afrika ülkeleri, sera gazı azaltımı ve uyum için bekledikleri maddi desteği 350 milyar dolardan 100 milyar dolara indirmek zorunda kaldılar. Bunun bir anlaşmayla netleşip netleşmeyeceği bugün belli olacak. Her ne kadar İngiltere Başbakanı Gordon Brown, müzakerelerde istenilen anlaşmaya varılamama olasılığının yüksek olduğunu söylese de umut verici gelişmelerde oldu. Çin, karbon salımlarını azaltma konusunda bir söz vermese de karbon yoğunluğunu 2020 yılına kadar %45 azaltacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Etopya Başbakanı Meles Zenawi Avrupa Birliği üyeleriyle Afrika ülkelerinin karbon emisyonlarını azaltma hedefleri üzerinde anlaştıklarını açıkladı. İki liderin yayınladığı ortak açıklamada karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar yarı yarıya azaltılması ve gelişmekte olan ülkelere ormanların korunması için 30 milyar dolar yardım yapılması öngörülüyor. Kopenhag'daki iyi gelişmelerden bir tanesi de Avrupa Çevre Atlası programının kullanıma girmesiydi. Avrupa Çevre Atlası bir bilgisayar programı. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerel toplulukların iklim değişikliğiyle mücadele öykülerini anlatıyor. 9 farklı öyküde yerel toplulukların yaşamlarını daha sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürmeleri işleniyor. Yeni öykülere de yer var ve eğer sizin bu yolda yürümekte olduğunuz bir projeniz varsa örnek çalışmanızı dünyaya durma şansınız var. Film ekibi gelip çekimler yapabiliyor. Bilgisayar ekranından bu öyküleri izlerken aynı zamanda dünyadaki karbon ayak izinizi ne kadar azaltabileceğiniz konusunda kişisel olarak söz verebiliyorsunuz. İlk söz Avrupa Çevre Ajansı'nın direktörü Domino Jimenez Beltran'dan geldi. Araba bağımlısı bir dünyada yaşadığımızı belirten Beltran kişisel ayak izini azaltmak için bundan böyle araba yerine toplu taşıma araçlarını kullanacağı sözünü verdi. Tabii bugün umutlu ya da umutsuz açıklamaların ardından herkesin beklentisi Kopenhag'dan adil, yüksek edekli ve hukuken bağlayıcı bir anlaşmanın çıkması. Eğer bu anlaşma çıkmazsa iklim değişikliğine yol açacak sıcaklık artışının yakın gelecekte artı iki dereceyi aşması kaçınılmaz olacak. Bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un önceki gün delegilere yaptığı konuşmada söyledikleri umutun tükenmediğinin kanıtı. Tarihi değiştirmek için hala şansımız var. Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün zirvede. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu geçen hafta yaptığı toplantıda karbon salımı artışından yapılacak azaltmanın enerji sektöründe %7, diğer sektörlerde %3, yani toplamda %11 olacağını söylemişti. Kulislerde Gül'ün Türkiye'nin stratejik planına ilişkin bir açıklama yapmayacağı konuşuluyor ama Gül'ün karbon salımlarının toplamda %30 azaltılacağını açıklayarak Tarihe geçme şansı hala var. Ama sadece Abdullah Günün değil, tek tek bizlerin de tarihi değiştirme gücümüz ve şansımız var. Kopenhag Zirvesi'nde yapılan eylem ve protestolar, sokaktaki insanın geleceğine nasıl sahip çıkmaya başladığının bir göstergesi sayılabilir. Biz, her birimiz alışkanlıklarımızı değiştirip, Politikaların iklim değişikliğini önleme yolunda değiştirilmesi için daha fazla katılımcı olarak ve talep ederek tarihi değiştirme gücümüzün farkında olmalıyız. Çünkü bu değişim sadece şirketlerin, politikaların değil, üretim-tüketim biçimlerinin ve alışkanlıkların değişmesi anlamına geliyor ve 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir şey var. Tıpkı Şişli Terakki Lisesi öğrencisi Deniz Kanmaz'ın yaptığı gibi. Deniz'in küresel ısınmayı durdurma ile ilgili şiiri Uluslararası Eğitim Portalı'nın düzenlediği bir yarışmada en iyi şiir ödülü aldı. Ama sadece bununla kalmadı, şimdi iklim zirvesine katılan dünya liderlerine de sunulacak. Sözü İstanbul'dan yayın yapan arkadaşım Zeynep Çelenkuru'ya bırakmadan önce Deniz Kanmaz'ın şiirinden bir bölümle son vermek istiyorum. İnsanlar geç değil, nasıl öğrenebiliriz? Biz başlattık. Öyleyse iste ve barışçıl olanlara güç ver. Hadi insanlar buna bir son verin. Harcayacak vaktimiz kalmadı. Savaşları durdur ve dost ol. Sadece bir el uzatman gereken. Evet, söz İstanbul'da Zeynep'te. İyi günler. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programına hoş geldiniz. Bugün ...çok güzel bir haberle başlayacağız aslında. Yanımda Viktor Ananias var, Buğday Derneği Başkanı. Evet, istiyorsan haberi sen ver. Verin. Victor. Çünkü çok güzel bence. Evet. Yıllardır ee, beklenen bir şey aslında bir nevi. Kesinlikle, biraz merak ettirelim. Evet, evet. O zaman Bahmin. uzatalım. Te evet. <gülüyor> <gülüyor> Telefonlar falan alalım, böyle şey. Ee, ne Yarışma programı gördüm. Hayatımda ilk defa bu tip yarışma programları gördüm. İnsanların böyle köle edildiği. Yok, evet. söyleyebiliriz tabii. Bizim... Programımızı dinleyenlerin evet sevineceği bir şey aslında bir ödül sayılabilir. Ee, yarışmaya katılmadan bir ödül verelim. Herkese, Kartal'da evet. İstanbul'un ikinci yüzde yüz ekolojik pazarı kuruluyor. Ee, uzun süredir dediğin gibi bekleniyoruz hakikaten. Çünkü Şişli'de kurulan ekolojik pazar herhalde açık radyo dinleyicilerinin e, tamamının gittiği bir yer olmuştur diye düşünüyorum. En az ee, bir kere en azından. Evet en azından evet. bir kere gittiği ve çok da fazla e, sürekli gelen. E, mutlaka vardır e, şu anda dinleyenlerin arasında. Şişli pazarı bir hayaldi beş sene önce. Beş sene önce Türkiye'de ekolojik pazar kurulmasının önünde kanuni engeller vardı. E, Birçok sıkıntı vardı. Belediyelerin bu konuda anlayışı e, bir arayışı yoktu. Böyle bir e, gündem yoktu daha doğrusu. Pazarları kurma konusundaki merci olan belediyelerin. E, tüketici inanmıyordu. Şehirden herhangi sağlıklı e, sebze, meyve, gıda ürünü alabileceğini e, Hele hele bunları bir pazarda bulacağını hiçbir zaman inanmıyordu. Süpermarketlerde çok az şeyler bulabiliyordu. O da zorlama. Fiyatları yüksekti. Çok yüksek. Çok fazla evet. sorun vardı. Fiyatları yüksekti. Yani ekolojik ürün deyince herkes bir burun kıvırıyordu açıkçası. E, bütün bu engellerin aşılmasında Buğday Derneği hakikaten çok ciddi bir e, yol aldı. Bütün bu süreçte. Ve Şişli Pazarı birinci zaferimizdi. Küçüktü başlangıcında. Ee, şu andakinden çok daha küçük, çok daha naif bir girişimdi. Ama vizyonu vardı. Ee, ve 40 haftalık bir deneme süreciydi aslında ilk başta. Değil mi ee, bir projeydi bir, tabii, aslında. Tabii 4 sene önce e, sadece 40 hafta bunu yapalım bir görelim. Bir model olsun insanlar bir şey görsün demiştik. Ama e, çok büyük bir başarıyla sürüyor. E, şişli bugün ve... Hakikaten yüzlerce çiftçinin, yüzlerce üreticinin ürünleri burada satılıyor. E, ciddi ekonomik e, bir model, yeşil ekonomik bir model. Ve büyüme e, ekonomisi, o büyüme hırsıyla e, şu anda zihinlerimize kazınmış olan davranış şekli yok orada. Rekabet yok, herkes birbirini destekliyor. Yani oradaki bütün çiftçiler e, diğerinin... Ee, orada bulunmasından dolayı ürünü orada satıyor Hepsi birbirini destekliyor aslında Ve yeni pazarları destekliyor İşte Kartal gibi bugün geldiğimiz noktada ee, Bu pazardan dolayı tabi Tüketiciler belediyelere büyük bir e, Rahabet e, Gösterdi Çok büyük bir ilgi gösterdi Ve belediyelere baskı yapmaya başladı Bir sürü belediyeden biz Teklifler aldık, iletişimler kurmaya başladık Tabii ki ama bu pazar ticari bir proje olmadığı için Çok gönüllü yürüttü Buğday'ın Buğday, Buğday Derneği'nin gönüllüleriyle ve çok büyük bir özveriliği yürüttüğü bir proje olduğu için kaynak sıkıntısı tabii ki her yerde pazar kurmayı engelliyor. Artı zaten öyle bir üretim yok. Üretimle tüketiminin paralel gelişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim Kartal'a varıncaya kadar Asya yakasında Kadıköy Belediyesi başta olmak üzere çok büyük bir tüketici talebi olduğunu hep fark ettik gördük. Belediyelerle konuştuk birçok belediyeyle konuşuldu Kadıköy'le Beykoz'la Üsküdar'la ve sonuçta Kartal Belediyesi elini taşın altına soktu böyle bir projeye gönüllü oldu ve Kartal Belediyesi'nin desteğiyle Kartal Belediyesi ile birlikte Kartal Belediyesi ortaklığında Ha, yapılan son hazırlıklar hızlı hazırlanıldı aslında birkaç ay içerisinde bütün hazırlıklar yapıldı ve İstanbul'un ikinci pazarı çok uzak bir nokta Asya tarafında şişliğe gelmeleri çok zor olacağı insanların bir noktada açılıyor. Ve 20 Aralık pazar bu rüyanın e, gerçekleşeceği açılışın yapılacağı gün. Evet. Peki aslında hep hatırlıyorum ben birkaç kişiye sormuştuk nereden geliyorsunuz diye Şişli'de ve Maltepe diyordu herkes yani evet, ta evet. oralardan, oralardan geliyorlardı ondan sonra tabii, Levent'teki tabii. insanlar ay çok uzak diyordu evet. Şişli için çünkü evet uzak yani aynen, aynen. <gülüyor> öyle bir şey ama evet. yani artık herhalde Kartal'a gitmeye başlayacaklar dolayısıyla çok büyük bir sevinçli kesinlikle, kesinlikle. Bir haber. Peki aynı, aynı çiftçiler mi gidiyor nedir onun? Ee, aslında... Heyecanlı çünkü yeni çiftçilerimiz de olacak. Ay, yani çok güzel. ürünleri satılması için gelen çiftçinin ürünlerini satması bizim için çok önemli. Çünkü yarısını geri götürmek zorunda kalırsa, yarısı elinde kalırsa onun için astarı yüzünden çok pahalıya gelen bir şey. Dolayısıyla çiftçinin getirdiği ürün hepsini satması lazım. Bunun için Buğday Derneği üretim planlaması yapıyor. Gelecek ürünlerin miktarlarını belirliyor ki ellerinde kalmasın. Yani ne kadar domates satılacaksa onun yanında ne kadar biber ne kadar elma olması gerekiyor bunu biliyor Buğday Derneği artık bütün bu tecrübesinden ve bunun için bazı üreticileri biz şişliğe alamıyorduk Hı. yani zaten yeteri kadar domates varsa orada yeni bir üretici ama şimdi yeni başvuruları kabul edebiliyoruz yani Hı. orada bir grup daha çiftçi katıldı arasına üreticilerin ve aslında bu şekilde çok sağlıklı bir şekilde arz ve talep dengeli ...olarak artıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani evet, Birlikte artıyor. Evet, aynen öyle. Bu yani büyük bir fabrika kurup... ...birdenbire orada bir şey imal etmek gibi değil. Bu her yıl e, sertifikalı... ...üretim alanı, üretici sayısı artıyor. Ürün çeşidi artıyor. Süreç, bu bir süreç. Dolayısıyla... ...bir yandan tüketici bilinçleniyor. Kendini bu... ...programın içerisindeki... E, ...hem hak ettiği hem de olması... ...gereken yere koymaya başlıyor. Yani oyunu... Ee, ekolojik üretimden yana kullanıyor. Aynı zamanda kendisini ailesini doğal ürünlerle, sağlıklı ürünlerle beslemiş oluyor. İhtiyaçlarını bu şekilde karşılamış oluyor. Ee, çok sağlıklı bir gelişim bu. Yani kartalın açılması müthiş bir adım bence. ikinci adım. Ve e, ivme inşallah e, artacak. E, örneğin Ocak ayında e, daha detayını vereceğimiz bir hazırlığımız daha var. E, İstanbul'daki üçüncü pazarın yeri belli oldu. Ay ne güzel. Beylikdüzü. Ee, yaklaşık 2 milyon nüfusun yaşadığı beylikdüzü. Ee, i̇nşallah. <gülüyor> evet yani o belediyeyle de çok yakın bir zamanda inşallah bunda e, resmi olarak açıklama imkanımız olur ama bunların hepsi aslında niye bunları söylüyoruz? Ee, pazarın açılması ilk başta insana en e oluyor yani bir yerde pazar açılıyor <gülüyor> hmm. gibi gelebilir ama. Yok değil binlerce kişi etkileyen bir şey. Yani bir sürü kişi büyük bir ihtimalle organik üretime sırf bu pazarları görüp geçiyor. Kendi Kesinlikle. çift çiftliğini değiştiriyor. Birçok insan sırf bu pazarları görüp organik yemeye başlıyor. Yani herkese etkileyen bir şey. Kesinlikle ve ve sadece iki yermiş gibi söylüyoruz ama aslında Antalya ve e, Samsun'da tabii, ne durumda aynen. pazarlar? Aynen. Samsun, e, Antalya'da yeni yeri e, için hazırlıklar yapılıyor. Samsun'da e, da ikinci pazar için Hazırlıklar yapılıyor. Yani evet. ne güzel bir... Ve bir sürü belediye Anadolu'dan bir sürü e, yer daha pazarlarını konuşuyor. Ekolojik pazarlarını konuşuyor. Bu, tabii bu çok anlamlı çünkü Anadolu'da zaten etrafında yetişiyor. Ay, evet. İstanbul bir, e, gibi uzaktan gelmesi e, şart değil. Sonuçta göller bölgesinde Afyon'da bir pazar kurulursa o çevrede zaten ürünlerin çoğu yetişiyor. Herhangi bir yerinde Anadolu'nun. Dolayısıyla bu çok daha anlamlı ekolojik açıdan çok daha anlamlı olmaya başlayacak diye düşünüyorum. E, pazarlar gerçekten e, hem üretim tüketi hem ekonomik model olarak... Müthiş bir örnek bence. Diğer açıdan da yani sosyoekonomik işin sosyal boyutu da üreten ve tüketenin yüz yüze geldiği, birbirine hayatlarını kalplerini açtığı, iletişim kurduğu, gerekiyorsa birbirinin hayatına daha yakından bakacak a, o köprüleri kurduğu bir yer aslında. Çok çok inanılmaz bir şey bence bir ritüel gibi haftalık bir ritüel gibi. Evet. Evet. Ve de şunu da hatırlatmakta fayda var oraya gelen insanlar gerçekten yani birçoğu, Üreten insanlar yani normal pazarlardan daha farklı olma şeyi de bu. Gerçekten üretenle konuşabiliyorsunuz ve köküne kadar iniyorsunuz o ya şeyin. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Hiçbir e, soru kalmıyor. Belki şunu söylemekte belirtmekte fayda var. E, bu pazarların kartalında şişlininde e, çoğu e, yaklaşık yüzde yetmişi üreticinin kendisi. Yani tarlasından Üniversite topluyor şey. arabasına koyuyor geliyor satıyor. E, diğerleri de. Ya o üreticinin temsilcisi bir şekilde akrabası temsilcisi ya dası yok zaten aslında tüccar diye bir şey yok o pazarlarda tamamen ya üreticinin kendisi satıyor ya üretici adına birileri satıyor. Belki bir iki şeyi hatırlatmakta da fayda var şişliğe gelenler biliyordur ama Kartal'da bütün aynı bu prensipler geçerli olacak fiyat kontrolü yapılıyor. Pazarda yani hiçbir zaman beklenmedik fiyatlar olmayacak. İstanbul'daki diğer sebze meyve fiyatlarının ortalamasına yakın yine ortalamalar olacak. Ödenecek çok küçük farklarda zaten hepimizin bildiği sebeplerden dolayı e, hakkıyla tamamen ödenmesi verilmesi e, zor olmayacak miktarlar olacak. Çok e, ve çeşitlilik yine Şişli'deki gibi olacak. Bütün Türkiye'den geleceği için ürünler ve aynı mantıklı üretim planlaması yapıldığı için e, lojistik ve üretim planlaması Yine e, Kartal'da da insanlar bütün o aynı, çeşitleri şişide, aynı olacak bulacak. bulacak. Süper. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra Kartal'la ilgili konuşmaya devam edelim. May I make my green man for Şarkı aramızdan sonra bu Kartal'daki Yeni Pazar'ı konuşmaya devam ediyoruz. Viktor Ananias'la evet. Buğday Derneği Başkanı. Evet çok yani hani çok heyecanlıyız zaten hepimiz. Hemen bir anonslarını yapalım olmazsa. Saat 11'de başlıyor değil mi açılış? Evet. Ve 20 Aralık'ta. 20 Aralık, evet. 20 Aralık Pazar günü saat 11 ile 2 arasında bir açılış programı olacak. Ee, Baya şenlikli, <gülüyor> ekolojik, evet, ikramlı, ekolojik, şenlikli. Ekolojik şenlik. Evet, ee, onlar sürpriz olsun, onları söylemiyorum. Evet, evet. Ve çocuklar için de, yani Tabii, çocukluğu da gidebilirsiniz. Için, evet, Şişili'deki gibi e, Kartal'daki %100 ekolojik pazarda, Buğday Derneği'nin Kartal Belediyesi ile e, birlikte kurduğu ekolojik pazarda sosyal aktiviteler olacak. Çocuklar için oyun köşesi olacak, insanlar çocuklarını oraya bırakıp alışverişlerini yapabilecekler her hafta da sosyal aktiviteler olmaya devam edecek aslında. Hatta Kartal'da bu bayağı bir programlı şekilde en başından, işin başından yapılmaya başlanacak. Ama bu hafta bence İstanbul'un neresinde olursa olsun, herkes hatta Şişli Pazarına gelenler, Şişli'deki %100 ekolojik pazardan alışveriş edenler dahi bence hem kıyaslamak hem oradaki yenilikleri görmek hem yeni çiftçileri tanımak için Kartal'a buyursunlar derim. Hı hı. Çünkü çok e, ...kıymetli bir sürü... ...orada yenilik var, çok oraya da çok emek verildi... E, ...ve... E, ...özellikle o bölgede yaşayanların... ...gerçekten bundan sonra... ...her pazar bir miktar vaktini geçireceği... ...bütün haftalık alışverişine... ...ihtiyacını karşılayabileceği bir nokta oluyor... ...peki bir şey soracağım... ...bu GDO lafı çıktığından beri... ...yani çok uzun zamandır var GDO... ...ama son zamanlarda ne sesi arttı... ...bu konuşmaların... E, ...etkilendi mi pazar... Tabii şöyle aslında insanla evet tabii yiğidin kamçısı <gülüyor> borç muydu? Yok bu çok uymadı <gülüyor> ama biraz öyle aslında çünkü borcumuz var doğaya <gülüyor> ve onu hatırlıyoruz aslında bu tip şeyler kamçı oluyor gerçekten canımızı acıtıyor. Yani bir canımızın acıması gerekiyor. GDO gerçekten canımızı acıttı çünkü sadece ticari bir projenin bu kadar hayatımıza girmesi ısrarla sokulmaya çalışılması insanlara da tepki yarattı. Ve bu çok doğal bir tepki. Bunun da cevabını insanlar ekolojik pazara giderek verdiler. Bu aslında çok güzel bir şey. Yani bunu ben sadece bir korku e, sağlıklı ürünü alma güdüsü olarak bakmıyorum. Bu Birçok insan bence çok e, etkili bir aktivizm. Evet. Aslında sesini duyurma adına da oraya gidiyor. E, bugün insanlar Kopenhaga ne için gidiyorsa bence ekolojik pazara da birçok insan bunun için geliyor. Çünkü yok diyor ben gıdamı. ...artık kirleten yerlerden... ...nereden geldiğini bilmediğim kaynaklardan almayacağım. Ben bildiğim... ...üstüne sertifikası olan... ...arkasında çiftçisi üreticisi duran... ...ekolojik pazarlardan alacağım. Bu çok önemli bir şey. Yani Hı. Türkiye'de... ...bu hareketin bu kadar güçlü olması aslında... ...bugün İstanbul'da ikinci bir pazardan... ...konuşuyor e, olmamız... E, ...hatta üçüncüsünün hayalini... ...kuruyor olmamız... ...bence e, ve Anadolu'da... ...bunun örneklerini yaşıyor olmamız... ...birinci bölümde biraz bahsettiğimiz gibi... Ee, çok anlamlı ee, çünkü sonuçta iş geliyor bizim günlük yaşamımızda ne kadar çözümün parçası olduğuna geliyor hmm. ee, ve dolayısıyla e, işte bunlar hepsi insanın e, içinde yer alabileceği çözümler müthiş çözümler evet. ekolojik pazar kartalda pazar günü 20 Aralık'ta saat 11 ile 2 arasında değil mi? İtibaren evet. sonra yani. da artık herhalde devam eden haftalarda da sabah Tabii. 8'den itibaren herhalde Aynen. gidebilirsiniz şişli pazarı gibi. Aynen. Ve bu arada bir şey de vurgulayalım. Yani organik ürün demek kesinlikle GDO... ...su olmayan ürün demek değil mi? Evet. E, GDO tartışmaları... ...tabii ki bu yönetmelikler çerçevesinde... ...devam edecek. Bu hafta da... ...bir taslak çıktı. Biyogüvenlik... ...yasası çok uzun süredir... E, ...taslığa çıktı. E, bu tartışılıyor... ...bugünlerde tartışılmaya devam edilecek... ...tabii. E, bunun içinde kaygılar var. Çünkü toplumun istemediği bir şeyi... ...ticari amaçlarla bir şekilde... ...hayatımıza girmesi zorlanılıyor. Dolayısıyla... E, ...devletin de işi kolay değil açıkçası... E, ...burada ama... Sonuçta toplum duyarlılığına e, karşı sorumluluğunu yerine getireceğini umuyoruz e, bakanlığında, tarım bakanlığında ve yetkililerinde. Çünkü e, Türkiye'de özellikle Türkiye gibi biyolojik çeşitliği zengin, e, böyle bir dünya mirasını barındıran bir ülkede GDO'dan bahsetmek bile aslında yani GDO'yu doğrudan ben olsam tek maddelik bir kanun. <gülüyor> <gülüyor> Yasaktır. <gülüyor> evet. Var mı öyle hiç yasaktır yani, ku, diyen? Tüketimi, üretimi ve her türlü. Ee, yok o olamıyor çünkü başka amaçlarla kullanılıyor geliyor Yani tıbbi amaçlarla veya başka özel spesifik amaçlarla laboratuvar ortamında üretilerek ve hmm. yani yakıt olarak. E, biyotek, yakıt kısmı da çok tehlikeli çünkü yakıt içinde tarım yapılıyor. Hı -hı. Yani yakıt için bugün e, bir sürü arazide ola ekim yapılıyor. Dolayısıyla ona da tamamen karşı duruyoruz. Yani tarımına tamamen karşı duruyoruz. Dolayısıyla onun karşısında ekolojik üretim var. Onun karşısında doğal üretim var. Ee, ve e, bu tamamen yani bu bizim için çok hayati bir mücadele. Dolayısıyla GDO karşıtı hareket Türkiye'de e, hiçbir zaman sönmeyecek. Ve e, bunun cevabı da en güzel e, şekilde e, gıdamızı Günlük ihtiyacımızı, üretimimizi, tüketimizi GDO'ya hiç bulaşmadan yapmak. <gülüyor> yani hayat boyu GDO orucu tutmak. <gülüyor> bunun da en temiz yolu ekolojik pazarlara gitmek. Aynen, ekolojik. aynen. Yani sertifikalı ekolojik ürün. Tabii çünkü bütün ürünleri bulabiliyoruz ve hepsinde bunun garantisi var. Çünkü bir süpermarkete girdiğimizde henüz böyle bir uygulama yok. Henüz bir bisküvin içinde GDO'lu soya var mı yok mu bunu göremiyoruz. Ee, tabii bunları görmeyi istiyoruz ediyoruz orada bir kat edilecek yollar ama bugün bunun garantisini veren bir yer var. Garantisini veren bir sertifika var bir sistem var. Dolayısıyla bunu e, ya buna katılmamak değildik bunu duyup. Gerçi bizi dinleyenler herhalde. Çok bunu yapıyordun zaten bunu evet. ama belki onlara o bir misyonu yüklemiş oluruz bunu söyleyelim. Birini belki. daha getirin mesela <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o misyon olabilir. Birkaç, kaç kişi evet. kazandırdın <gülüyor> ekolojik <Kesinlikle. gülüyor> pazara gibi bir slogan Kesinlikle. olabilir. Evet. Evet. O zaman Kartal'da 20 Aralık'ta saat 11'de Kartal'daki pazar açılıyor artık. Evet. Ve de artık İstanbul'da cumartesi günü şişide de pazar günü Kartal'da iki tane Nur topu gibi pazarımız, <gülüyor> pazarımız var. Oldu, ekolojik pazar. Ekolojik ürünlerin <gülüyor> evet. dağlar gibi yani gelen ürünlerin evet. çeşit çeşit. Eskiden yani hatırlıyorum ilk başladığımız zaman da çok daha farklıydı. Şimdi sığmıyor artık. Evet. Reyonlara evet. sığmıyor kadar ürün ve de çok güzel satılıyordu yani. Evet. Hepsi alınıyor da. Evet. Evet. O yüzden bunu da haber vermiş olduk. Zaten daha fazla detayı da Buğday Derneği'nin web sitesinden veya evet. bizi arayarak da telefonla alabilirsiniz. Size 11'de Pazar günü Kartal Meydanı, onu hiç söylemedik galiba. Kartal Meydanı tren istasyonu yakınında evet. e, ekolojik halk pazarına, yüzde yüz ekolojik halk evet. pazarına bekliyoruz. Evet. E, ve her şeyle de gelinebilir galiba değil mi? Dolmuş, e, Her şeyle dediğin çok doğru. Çünkü <gülüyor> dolmuş, <Trenle. gülüyor> e, dolmuş tren, evet bunlarla gelinebiliyor. Bir sürpriz daha var. <gülüyor> e, bisiklet yoluyla da gelinebiliyor. Of, Mesela süper. adalarda yaşayanlar. Vapurla geçip bisikletine atlayıp pazardan alışverişini yapıp aynı yoldan geri dönebiliyor. En ekolojik herhalde gelenler e, ve ödül alıyorlar değil mi gelenler öyle? <gülüyor> Doğru aslında iyi fikirmiş. İyi fikir Bisikletle değil mi gelenlere misin? bence e, çiftçilerimiz birazcık. Bir tane birazcık... güzel bir sepet <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hazırlanabilir. Evet. E, Tabi aslında uyarmakta da fayda var. Herkes torbasıyla sepetiyle gelsin çünkü evet. e, bu hafta uygulanamasa da çok yakında Şişli'deki gibi burada da. E, naylon torbayı tamamen kaldırmayı hedefliyoruz aslında. Ve şişi de gördüm ki yani naylon torba kaldırıldı. Ve herkes uyuyor buna. Evet, yani kimse de öyle. sorgulamıyor. Hay Allah diyen aynen birkaç öyle. kişiye rastladım ama o da öyle. tüketiciydi. Niye bunları böyle veriyorsun diye. Sonra <gülüyor> torbasıyla gelmiş ertesi hafta. Evet. O yüzden problem çabuk çözülüyor. Kesinlikle. Peki çok teşekkürler Viktor. Seninle gelecek haftada bu 2009'u konuşacağız. Neler oldu neler bitti diye. Ee, ama en kötü ihtimalle aldı Pazar günü 11'de buluşmak üzere. Evet diyoruz. inşallah ve bütün dinleyicilerimiz de inşallah. Evet, peki iyi günler. İyi günler. Kuhumdan hasada ekolojik yaşam Hazırlayan ve sunan buğday ekibi